Açık Radyo. Yeter ki isten herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda üç tane çiçek, bir tane böcek ben varım. Ee, öncelikle konuklarımızın ilki Tatyana Kalenderoğlu. Ee, Tatyana müthiş bir oryantilingçi. Ee, Uluslararası Oriantiling Federasyonu AS Başkanı ve yanımızda da Nermin Fenmen var. Ee, Nermin hocamız Ultra e, ultramaratoncu dedi ki e, demir kadın oldum dedi, yarım oldum dedi ama dedim bunun yarımı çeyreği yoktur, e, olmuşsundur ve başarmışsındır. Yanında da Elana, ben de Alper Dalkılıç e, programı açıyoruz, başladık değilim. Bugün aslında çok güzel konuklarımız var. Ben her programı dili getiriyorum. Ben de orijinalinde başladım. Evet. Tatiana sayende aslında Tatiana senelerce diyor, yedi seneler diyor başla başla başla. Ben nihayet başladım ve çok sevdim. Çok güzel bir spor. Ama ne kadar güzel bir spor tabii ki ben anlatmayayım. Tatiana anlatsın bu yolculuğu nasıl başladı? Evet merhaba herkese. Ismim Tatiana. Elena ve Alper sağ olsun. Biz ...buraya geldik. Ayrıca da... ...kısaca da... Ee, ...öğrentilik nedir? Başlayalım. Ee, umarım Yelena... ...yeterince reklam yapmıştı. <gülüyor> Ama e, gerçekten... ...ben böyle düşünüyorum... ...bu en güzel, en faydalı... E, ...her yaş için uygun bir spor. E, çünkü sadece... ...kaslar değil, aynı zamanda da kafayı... ...çalıştırıyor. Doğa da... ...insanlar doğa da oluyor. E, böylece de orman görmek... ...ok almak... Ee, ...orada olmak bir fırsat oluyor. Ee, Orientiyelik nedir? Ee, ile koşarak... ...hedef bulma. Herkesin farklı bir parkuru var. Ve en kısa zamanda... ...doğru hedefleri toplayarak... ...en hızlı bir şekilde finish'e girmek. Aslında bu kadar basit. Ee, tabii ki başlayıncaya kadar basit... ...olduğunu düşünüyorsunuz. Ormanda tabii ki işler değişiyor. Ee, her yaş için uygun bir spor olduğu için... E, ...sanırım yolumuz hala uzun. Tabii ki elit sporcular diğer spordaki gibi 18'de yaşta o 20 yaşta koşuyorlar, 35'e kadar, 40'a kadar elit sporcular. Ondan sonra yavaş yavaş hız hız düşse bile yeni de teknik olduğu için yarışmak zevkli oluyor ve bu sene ilk defa masterlar arasında dünya şampiyonasında 100 kategori açıldı. Bir katılımcı olsa da ...yüz yaşındaki insan onu düşünün divandan kalkıp unuttun başka e, bilet alıp başka bir ülkeye geliyor ve orada yarışıyor. 95 kategori zaten alıştık zaten orada her zaman birkaç kişi var. Yüz e, defa bizim de bir açılış oldu umarım devamı gelecek. İnanılmaz bu stüdyolarda daha önce IOG'den e, Ali Bey'i Zeynep'i e, diğer arkadaşlarımızla Alper'i de konuk etmiştik. Diğer taraftan Tatyan o kadar sakin anlatıyor ki e, böyle bir spordur diye ben yapanları görüyorum yanımızdan biz koşarken normal patikada patika dışında fırtına gibi gidiyorlar gidiyorsunuz elinizde harita ile birlikte Ela da son zamanlarda merak saldı bilmiyorum Tatyan'a sana meydan okudu mu ama yani burada Derdi. yanımızda yanımızda iki tane ustad varken artık bilmiyorum e, esamen okunur mu ne yaparsın ne edersin? aslında şöyle ben bir şey eklemek istiyorum orienting sabırı çok öğretiyor ben şimdi böyle sabit hedef denen bir şey var çok güzel bir şey internetten bilirsiniz. Ben haritela beş kez ormana çıktım ve tahta renginde bir hedef bulmaya çalışıyorsun. Onu bulmayınca saatlerce çok sinir oluyorsun. Sabırı da öğretiyor. Çünkü işte bir gün bulmadım, karanlığı kaldım, ertesi gün geldim. İşte bu şekilde sadece böyle fiziksel ve zihni geliştirmiyor. Sabırı öğretiyor insanı. Arada, hedef ee, beşinde olmak. Evet. Ee, Nermin hocam. Evet. Ee, sizden de ee, bahsetmek gerekirse aynı zamanda hem koşuyorsunuz Macera katılıyorsunuz. Bu arada yaşımızı söylemekten kesinlikle çekilmiyoruz. Çünkü neden? Programın ismi Yeter Ki İste ve diğer taraftan da kimse aslında şey var. Kurumsal bir hayatla devam ederek spordan uzak durmamalı diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ee, 62 yaşındayım ben. Ee, genellikle geçenlerde de konu olmuştu. Yarışlarda 60 yaş üstü pek yüksek. ...Türkiye'de yani sporcu olmuyor. Ve 60 yaşa ben ısrarla kaydoluyorum. Aslında e, genellikle tek başıma olduğum için işte podyumlar benim oluyor ama... Hı hı. E, ...bu yaş grubumu korumaya çalışıyorum ki herkes görsün... ...bak 60 yaş üstünde de katılımcı Kesinlikle. varmış diye. Evet. E, ben, e, ben de oryantirinle başladım aslında aktif spora. Yani 2006... 2005 Kasım'ıydı hatta e, otu mezunuyum ben. otu mezunları derneği yönetim kurulundaydım. Bizim işte 40. yılımızdı kuruluş yıldönümümüz işte çeşitli etkinlikler yapıyorduk. ODTÜ'lü öğrencilerle beraber olalım mezun öğrenci kaynaşması diye. İşte ben baktım böyle doğaya da biraz meraklıyım açık havada işte kuş gözlem topluluğuyla bir şeyler yaptık işte doğa topluluğu bize işte çiçek böcek gösterdi filan sonra orientering işte bir doğa sporudur yazıyor. Allah Allah ne nedir bu? <gülüyor> Zaten okul olup da hani harekete geçmemek mümkün değil. Harekete geçmeyenler herhalde 3,5-4 <gülüyor> senede hemen okulu bitiriyorlardır ve gidiyorlardır yani iş hayatına atılıp <gülüyor> Evet kesinlikle öyle. Ee, tabii bizim zamanımızda hareket biraz daha farklı bir e, kavram yani veyahut da kontekst içindeydi ama o ayrıntılara girmeyelim. Evet. <gülüyor> Ama şimdi de tabii o öğrenciler işte spor e, toplulukları çok yandı. E, onlarla birlikte onlar bir etkinlik düzenledi işte kampüste. Böyle işte kampüs binaların arasında hedefler bulmaya çalıştık. Çok hoşuma gitti benim onlarla birlikte antrenmanlara başladım. E, ve işte ilk başta hiç yani 100 metre gidemiyordum ben onların peşinde. Onlar böyle merak ediyor beni Hı -hı. işte nerede kaldı falan. Nereden nereye hakikaten? Tatyana ile ne zaman tanıştınız? Tatyana ile e, benim ilk resmi yarışım işte 2006 Şubat Antalya'dır. Beni Antalya'ya götürdüler. İşte orada e, işte A, İstanbul'dan İOG'ye de gelmiş dedi arkadaşlar. Ben hiç kimseyi tanımıyorum. İşte Tatyana ile biraz böyle soğuk bakıştık. Böyle <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> Aa sonra çok <gülüyor> yakın dost olduk. Aslında yani. Nermin sen şimdi sporu o zaman kırk altı yaşındayken başladım yaklaşık değil mi 2005. Bir oldu evet Bu Ve o zaman 100 metre gidemiyordun evet. Şimdi en uzun koştun mesafe ne kadar ee, 60 koştum İznik'te Aslında 64'e yazılmıştım Kaç karlarda öyle bir <gülüyor> e, Şeyim oldu Ya tipi bastırdı evet Yani arasında. kendime evet Kendime güveniyordum Ben çıkarım e, oraya diye En tepeye çıkmak gerekiyordu Fakat e, ka, Tipi o kadar yoğun ki patikalar görünmez olmuştu ve organizasyon başına bela olurum hı hı. diye ben kendime güveniyordum ama şimdi saatlerce arazide olacağım insanlar beni merak edecek onun için e, 47'den döndüm yani 60 iznik e, benim en uzun Harika. mesafem olarak i̇şte kaldı. Ise, o yılın <gülüyor> izni zaten efsane yılydı çünkü e, 50 sene o kadar kar yağmadı dönemde ve 50 santim kar Kaca, düştü. E inanılmaz bir tecrübe yaşandı. Evet. Tatyana'yı da kaç kere bekliyoruz bir gün? Aslında biz Tatyana'yı hep Rusça konuşuyoruz. Aa. Şimdi Tatyana'yla <gülüyor> <gülüyor> Türkçe konuşmak bana i̇şte bir gerek ka ka Karşılıklı muhabbet kuşları <gülüyor> gibi hadi Türkçe konuşacaksınız programda. Aa, aslında, Tatyana çok erken yaşta spor başladı. Öğrencilerin 17 yaşına erken başladın sen değil mi? Ee, aslında ben spora erken başladım fakat öğrentiling ben geç başladım. Sayılır. Çünkü ben öğrentiling 16 yaşında başladım ve profesyonel spor için bu geç. Ben önce e, kayaktan başladın. Ee, mukavemet kaya da gayet iyiydim. Ee, onun için aslında oraya bir e, geleceği orada kuruyordum. Fakat enteresan bir şekilde e, benim antrenörle tanıştım. Aynı okulda okuyorduk. O da arkadaşlara ziyaret geldi. Ve aslında sizin böyle iyi kayakçısın, kafada çalışıyorsa... E, orienting denemek lazım sonuçta yani kafaya da kullanman gerekiyor e, çünkü orienting biz böyle Türkiye'de konuşuyoruz da hep koşarak orienting'ten bahsediyoruz çoğu zaman da fakat orienting'da resmi olarak dört tane dal var en yaygın koşarak orienting ondan sonra Türkiye'de de yarış yap zaten Türkiye'de her dört dalda yarış yapılıyor e, sonra kayak orienting o normal mu kaymed da yapılır ee, bisiklet orientering mountain bike orientering ve patika o veya trail o dedi e, tür orientering bazında ona e, detaylı orientering mi diyorlar ve o spor ve bu dal diyelim hem e, normal sporcular için her zaman koştu sporcular için ili sporcular için hem de e, engelli sporcular için uygun çünkü orada zaman Tutulmuyor. Ee, yani belli bir zaman var ama herkes tekerlekli sandalyede bile e, bili bir misafi geçip o yaraşı katılabilir ve aynı zamanda diğer sporcularla aynı şekilde puan ve derece alabilir. Orada da kadın erkek olması önemli değil veya çocuk ve yetişkin olması yeterli değil ama çok iyi harita okuman gerekiyor, çok iyi mesafe tahmin etmek gerekiyor. Ee, ve aslında herkes, her öğrenti için çok faydalı bir dal. Çünkü çok fazla bilgi veriyor. Onu organize etmek biraz daha zor olduğu için şu anda en az, Türkiye'de en az yapılıyor. Ama umarım gelecekte daha fazla olacak. Peki Türkiye'de tahmininiz e, kaç tane oryantı sporcusu vardır sence? Ee, Türkiye'de orientering aslında oldukça popüler bir Hı -hı. O, spor olmaya başladı. Hı -hı. Şu anda tahminim herhalde 15 bin lisanslı Vardır, çok iyi. Evet, işte e, lisanslı ama yeniliyor ya da yenilemiyor diye e, şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Yani bir e, 15 bin lisanslı sporcu olabilir ama düzenlediğiniz, mesela federasyonun düzenlediği yarışı hani 2000-2200 ama bu, bu bile mesela Avrupa'daki arkadaşlarla bazen konuşuyorum, olağanüstü diyorlar. Evet. Yani böyle bir... Evet katılım. Özellikle çocuk sayısı çok iyi bir şey. Çünkü şampiyon e, yani 40 yaştan başlarsan, 50 yaştan başlarsan sağlık için, kendin için, kendini geliştirmek için çok iyi bir spor. Fakat dünya şampiyonu olmak için gerçekten 10 yaşında başlaman gerekiyor. 14 yaşında başlaman gerekiyor. Ya. Ve Türkiye'de yarışlarda e, çocuklara görüyoruz ve çok mutlu ediyor bize. Çünkü gerçekten e, Avrupa'da bu problem. Çocuklar yok. Türkiye'de çocuklar çok olduğu için yani umarım onlardan on sene sonra şampiyonlara çıkacak. Bizim koşudan evet. arkadaşımız var Sevim. Ee, Sevim'in kızı hatta küçükcük. E, yani ilk ilkokula gidiyor galiba ve elinde haritayla poz veriyor. Yani, küçüklükten başlamış askeri okullarda, üniversitelerde, liselerde... ...ilk öğretim çağındaki çocuklarda da var aslında bu. Şimdi Tatian 16 yaşındayken başladı. Profesyonel spor için geç dedi. Ben 37 yaşındayken başladı <gülüyor> öğrentirimde ama dalayım ben. Daha da ilerleyeceğim. <gülüyor> ye, ye, tabii muyum? tabii. Yani bak bana mesela işte bisikletle orienteringde benim bir dünya üçüncülüğüm var. Evet. Kendi ama koymuşsun. yaş grubunda yani öyle şey elit sporcuymuş gibi olmasın. Yani e, yeter ki istediyorsunuz ya evet. hakikaten e, yani kafayı koy, kafaya koyarsan olur yaparsın. Belki bir dünya şampiyonu değil ama yaş gruplarında ya ümi, ümitli. Ümiti gö görüyorum fakat e, Elena senin e, koşucu geçmişini bildiğim için e, bir e, komik anekdot olsun diye. Bizde de mesela Ankara'da işte çok e, masterlarda falan koşan arkadaşlar. Ben hep hani oryentirine çeker miyim e, diye şey yapıyorum. Tabii Ankara'yı e, belki çok bilmiyorsunuz ama yaklaşık bir beş kilometre yokuş çıkıp Böyle oradaki bir tesise ulaşıp ya ben buradayım nerede bu hedef <gülüyor> diyen bir arkadaş halbuki e, orientiring'de yani bir 100-150 metradır arası hedeflerin. Şimdi çok iyi koşunca da yani basıp geçmek gayet mümkün oluyor. Tabii. O zaman çok gülmüştük ona. Ona da dikkat etmek lazım. Aynen. Aslında madem eğitimden bahsediyoruz şimdi Tatiana şimdi dinleyicimiz Nereye başvursunlar, nasıl antrenmanlara gitsinler, ya yani hem de kendileri için hem de çocukları nereye götürsün, ee, nasıl eğitimlere katılabiliyorlar? Türkiye'de biz 2000'den itibaren sivil arasında Örgütlerin eğitim vermeye başladık ve aslında şu anda 18 sene geçtiği için birkaç tane seçenek var. Büyük şehirlerde çoğu yerde e, kulüp bulman gerekiyor, mümkün. İstanbul'da İstanbul Renting Grubu var. O benim kulübüm, favori kulübüm. Türkiye'nin en iyi kulüp olduğunu diyebilirim. Biraz reklam olsun ama gerçekten e, en profesyonel bir kulüp diyebiliriz. E, çünkü biz her sene uluslararası yarışlar organize ediyoruz, çok yüksek seviyede. E, 40 ülkeden sporcular geliyor bizim East Five Days. E, isimli yarışa katılmak için. Ama tabii ki yarıştan önce antrenmana nasıl katılabilir soruya cevap verelim. Aynı şekilde en basit internette İstanbul Orienti Link grubu yazıyorsunuz. Mutlaka bizim e, web sitemiz çıkacak. Facebook'ta da bizim e, sayfamız var. E, gayet güzel kullanışlı ve Orada antrenman ne zaman nerede olacak e, bütün linkleri var hatta online kayıt olabiliyorsunuz e, ve geliyorsunuz e, ilk defa ge geldiğiniz için mutlaka ilk defa geldim söylemek gerekiyor. E, Ücretsiz eğitim veriliyor yani e, eğitim almadan ormana gitmeyin. Mutlaka ne yapacaksınız Ne arayacaksınız öğrenin önce Ondan sonra e, Ondan sonra çı e, çıkın Ve her grup için Her siviye için uygun bir parkur var Yani yeni geldiyseniz Daha önce hiç gelmediyseniz Büyük bir ihtimalle birkaç kişi olarak gideceksiniz e, Ve Basit parkur yapacaksınız Bir kilometre iki kilometre gibi e, Birkaç defa onu yapman gerekiyor Sonra size kolay gelmeye başlayacak Ondan sonra daha zor Parkura size almak gerekecek. Peki yani anneler babalar e, çocuklarıyla birlikte gelip de katılabiliyorlar mı bir hafta sonu etkinliğine? Tabii ki mutlaka bu çok güzel bir soru ve çünkü öğretici aile bir sporudu. Hı hı. Aynı zamanda hem torunlar hem çocuklar hem de anne anneler babalar e, katılabilir. Herkes kendine göre parkur bulur. Ondan sonra veya birlikte çıkacak veya parkurdan döndükten sonra tartışacak kim nasıl gitti. Böylece de en azından gerçekten canlı bir muhabbet oluyor ailede. Bizde birkaç tane orintirink ve aile oldu. Çocuklar da oldu. Artık çoğuluyoruz. O zaman güzel bir pazar günü geçirmek isterseniz mutlaka İOG İstanbul Orintirink grubu sayfasını bulun. Hem Instagram'da hem Facebook'ta hem de Google'da arayıp bulabilirsiniz. Ve bütün bilgiler de oradan alabilirsiniz. O zaman bir parçaya geçelim mi? Evet, Nermin Hocam, evet. anons etmek ister misiniz? Ee, ben e, oğlumun isteği olan bir parça isteyeceğim ben sizden. Evet. E, oğlum yurt dışında yaşıyor. Böyle bir programa katılacağımdan söz edince bir de dedim istek parçası istiyorlarmış. Bana bir istek listesi yaptı. E, Ars Longa'dan e, Dünya Zor. Hocam dünya zor mu peki parçadaki gibi? Ee, yani kes, ha, kesinlikle zor olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki iste. Yeter yani. ki iste. Orada <gülüyor> e, parçadan önce biz kulplerden bahsediyorduk. Ayrıca Kuzey Geiklere bir kulüp var. Özellikle çocuklara eğitim veriyorlar. Onları da bulabilirsiniz sosyal medyada. Ee, ve Nermin Hoca ayrıca sen de sözü getirdin. Başka illerde nasıl ulaşabilirler onu bir anlatırsan. Evet yani Google'a mesela Orienteering yanına kendi ilinin ismini girse e, çok sayıda kulüp var. Bütün Türkiye çapında e, federasyonun da sayfasından il temsilcisine ulaşabilirler. Oradan hani olanakları soruşturabilirler. Çok sayıda artık okulda yapılıyor e, Orienteering. Onun için hani bütün Türkiye çapında minik efendim genç e, yaşlı demeyeceğim daha deneyimli, deneyimli. yurtda <gülüyor> hmm. evet. <gülüyor> evet. evet herkesi oryenteringe çağırıyoruz. Uh, Oryenteringten biraz da uzaklaşalım. Triathlonımız da var değil mi Emin Hoca? Bu hikaye nasıl başladı? Yani çünkü koşu zaten hedefler peşinde koşarken mecburun koşuyorsun. Ama bisiklet ve yüzme de nasıl ekledin sen? Şöyle oldu. 2010'da tesadüfen federasyonda, Orienterin federasyonunda işte bir toplantı var. İşte orada böyle toplantı biraz da erken gelmişim. Dergileri karıştırırken 2010 yılında ilk kez bisikletle Orienterin dalında master'lar yani 35 yaş üstüne şampiyona düzenlendiğini okudum. Polonya'da. Oha dedim bisiklete de biniyorum ben. Hani biraz oryantiring de biliyorum. Niye olmasın? Atladım gittim Polonya'ya bir hezimet. Yani bisikletin <gülüyor> bisiklete biniyor olmak yani aynı zamanda o ağaç köklerinin arasında, kayaların arasında bir de harita okuyacaksınız onun tepesinde. Ya her kavşakta duruyorum. Neredeyim falan. Dedim bu böyle olmayacak. Yani e, döndüm. E, hemen soluğu bizim işte Ottü'nün dağ bisikleti takımında aldım. Dedim arkadaşlar ben işte böyle böyle oryantirinciyim. <gülüyor> Biraz sizle gelebilir miyim antrenman hocam tabii ki filan. E, i̇şte güzel tekniğimizi de ilerlettik orada. işte hatta mesela kilitli pedale geçtim. Yavaş yavaş bunlar. Hep yavaş yavaş oluyor. E, gayet mutluyum. İşte böyle dağ bisikleti yarışlarına katılmaya başladım. Gene daha bisikleti alanında da pek kadın sporcu olmadığı için işte ben böyle kürsülere çıkıyorum. Otlu çocuklar dedi ki yani ilk madalyamız. <gülüyor> Kasandırdım. Pilamalar açılıyor, formalar giyilmiş. <gülüyor> formalar giyilmiş, evet. Ee, i̇şte daha bisikleti arkasından işte ee, ya yüzme de biliyorum, yani triathlon olmaz mı diye. ...ödünç bir yol bisikletiyle... ...hayatımda binmemişim yani yol bisikletine... ...yani bir yol bisikletini getirdi arkadaş... ...böyle tekerleklere baktım... ...bir de benim dağ bisikletine baktım... ...yani ne alaka... Ee, ...orada da tabii yüzme dalında... ...boyumuzun ölçüsünü aldık... Yani ...öyle yazlıktaki... ...cıp cıp cıplan... Yani ...triyatlon olmuyormuş... Ee, ...uzun bir süre... E, ...yüzme oluyor olmuyor... Arasında gitti geldi yani işte bir iki ay yapıyorum sonra olmuyor deyip bırakıyorum yüzme çok farklı teknik olmadan kesinlikle olmuyor yani mesela koşu öyle değil yani o bir kondisyon işi bisiklet de bir bakıma Hı -hı. öyle ama... E, yüzme de teknik lazım Videolar izledim Bilmem ne işte arkadaşlar yardımcı olmaya çalıştı Sonra... Üniversitede bir kulüp var mıydı peki? Yüzmeyle yüzme <gülüyor> yüzme yok. Kurbanın zamanıdır e, Evet belki bir triathlon e, Aslında kurmuş arkadaşlar e, ODTÜ'de Ama e, işte Böyle şeye, Hadi dedim işte bir e, Bir deneme daha yapayım bu arada e, bisiklet kondisyonum da epey gelişmiş. İşte koşuyorum da güzel. E, hani mesafe açısından. E, dedim ki yani vazgeçemeyeceğim bir etkinliğe kaydı olmam lazım. E, ki bu yüzmeyi, olsun, mi? <gülüyor> yüzmeyi adam edeyim. Yani başka türlü olmuyor çünkü. Baktım işte Iron Man. yapar mıyım yarım Iron Man? ...vallahi da yaparım dedim yani kaydımı yaptırdım. Bu Ironman e, Iron nedir onu açıklayayım bilmen de var. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet e, yarım Ironman 1900 metre yüzme. E, üstüne 90 kilometre bisiklet üstüne yarım araton yani 21.1 kilometre koşudan oluşuyor. E, koşudan ve bisikletten korkmuyorum ama bu yüzmeyi nasıl adam edeceğiz ve... Hakikaten yani bir program indirdim internetten. İşte bu program diyor bin metreyi rahat yüzebilenler içindir. Orayı es geçtim. Çünkü <gülüyor> başka türlü program bulamayacağım kendimi. İşte başladım hakikaten o programla adım adım. Yani ilk seansta 1600 metre yüz bugün diyor. Yani nasıl bir hayatımda yüzmemişim öyle. 1600 metre nasıl yani ve vallahi da oldu ve ee, yani bu programı da adım adım izledim hakikaten hiç sektirmeden. Ee, sonra ne kadar sürdü bu antrenmanlar? E, i̇şte altı aylık bir program indirdim. Zaten öyle yapmak lazım. Hiç yapmadıysanız hayatınızda öyle uzun hiç süre... yapmadık. Öyle <gülüyor> i̇şte bak sana göre <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet yani e, işte uzun süreyle vücudu hakikaten istediğiniz noktaya getiriyorsunuz ve... Benim en korktuğum şey 70 dakikalık zaman sınırı var bu yarışta yüzme için ve e, antrenmanlarda işte 68 dakika oluyor 69 o 71 bazen günümde değilim filan ya yani nasıl olacak ve düşünün bu kadar e, antrenman yapmışsınız e, ve belki saatler sürecek aslında bu yarış. 70 dakikanın sonunda seni kenara alacaklar. Yani devam edemezsin Eyvah. diyecekler. Felaket bir şey. Sonra bu yüzerken birden bu sol kolun bu ne yapmam gerektiğini keşfettim. Ya o çok inanılmaz bir şeydi. <gülüyor> o kadar hızlandım ki birden işte böyle 61, 60'a kadar falan indi. Artık dedim korkmuyorum. Yani tamam hani hakikaten. Biraz yoruldum yani sonunda hakikaten ama e, çok güzel de e, şey sağlıkla bitirdim. Zaten benim için önemli. Yarışta kaç ne kadar yüzdün? E, yarış. 59. Evet 59'du inanamadım yani sudan çıktım 60 demiyor saat 59 diyor. <gülüyor> ama yarış hala devam ediyor. <gülüyor> devam ediyor ama o etap sonunda zaten yani diskalifiye olman mümkün değil dedim. Hemen koştum bisikleti bir kaptım. Deva. işte yeter ki <gülüyor> peki Türkiye'de orintirink sporu e, gelişme nasıl gidiyor? Yani böyle başka ülkelere rağmen çünkü sen de sürekli gidiyorsun yarışlara, konferanslara e, Tabii ki takip ediyoruz e, hatta 2000'de ben Türkiye geldiğim zaman orintirink yoktu diyebiliriz. E, siviller arasında yoktu. E, ben Rusya'da Öğrencilik başladığım için ve çok sevdiğim için ayrıca da İstanbul'da Belgrad Ormanı'nı gördükten sonra dedim ki burada öğrencilik olmalı. Yani bu yer öğrencilik için yaratıldı ve birkaç arkadaşımla birlikte biz o işe başladık. Ee, ve şu anda yani tamam bütün Türkiye'de biz orientering yaptık diyemiyorum ee, ama aynı anda hem Ankara hem İstanbul'da özellikle önce orada hareketler başladı. Büyük şehirlerde başladı. Hatta Bursa'ya da gelmiştiniz. 2004 yılıydı hatırlıyorum üniversiteden tam mezun olacağım zamanlarda siz orientering'i tanıtıyordunuz. Bursa'nın da ilk Evet evet. Bursa'da tanıştığı zamanlar bu, o zaman. Bursa'da da oldukça erken başladı orientering. Evet. Antalya'da. Eee Türkiye Öğrentilik için çok uygun bir ülke. Çünkü 12 ay boyunca çeşitli bölgede öğrentilik yapmak mümkün. Hangisi istiyorsun onu yapabilirsin. Kayak öğrentilik istiyorsun, kayak öğrentilik yapabilirsin. Koşu için e, kışın Antalya, yazın yukarıda dağlarda rahat yapabilirsin. E, gelişmeler çok iyi e, gitti. Hatta uluslararası federasyon sonuçta m, takip ediyor. Hangi ülkede ne kadar hızlı gelişiyor. Ve Türkiye diğer ülkeler için örnek oldu. Çünkü e, inanılmaz bir şekilde ilgi gördü. Aynı zamanda federasyon iyi çalıştı. E, okullar arasında güzel bir tanıtım yapıldı. Ve bizim en büyük avantajımız gerçekten çocuklar sayısı. E, yarışlara çok fazla çocuk geldiği için e, ondan sonra Onlardan en iyi seçebiliyoruz. Ee, tabii ki onları öğrencilikte tutmak zor bir iş. Başlamak kolay çünkü o eğlence gibi geliyor onlar önce. Ama sürekli antrenmanı geldiği zaman çocukların gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Onlarda da çalışmak gerekiyor. Ee, şampiyonlardan ondan sonra çıkacak. Fakat bu sene gerçekten Türkiye uluslararası arenada güzel gelişmeler göstermeye başladı. Mesela ilk defa dünya Şampiyonasında finale geldi bizim Türk Harika. Emekleriniz evet. ama sonsuzdur bizim bu süreçte. Yani sizin ee, emekleriniz çok var. Evet. Gerçekten sabır gerekiyor. Çünkü Hı -hı. E, sadece hızlı koşmak yetmiyor. Bizim sporcular, elit sporcular zaten hızlı koşuyorlar. Ama aynı anda teknik önemli ve psikolojik e, durumu da önemli. Çünkü öğrentilikte bu üç tane. Hem e, fiziksel gücü, zihinsel ve psikolojik bir gücü önemli. Şimdi yavaş yavaş e, bizim aynı zamanda gençler dünya şampiyonusunda e, sporcular iyi koşmaya başladı. Finale girmeye başladı. O da diğer sporculara örnek oldu. Biz de yapabiliriz diye. Sadece İskandinav ülkeler değil onlar çok uzak. Biz onlara yetişemiyoruz. E, düşünce artık bitti. Yetişebiliyoruz. E, onun için benim umudum var. Gerçekten Türkiye'de bu spor gelişecek. Çünkü o gelişmemek için bir sebebi yok. Ekonomik bir spor, büyük bir yatırım gerekmeyen bir spor. Orman gerekiyor ya da orman yoksa şehirde yapılabilir sprint yarışları. Onun için keyifli bir şey. Kapalı çarşıda bile yapılıyor. Kapalı Aa. çarşı bizim özel, özel evet. e, süper sprint gerçekten kapalı çarşı ile işbirliği devam ediyoruz. Umarım devam edeceğiz çünkü bütün dünya sporcular. E, ...bekliyorlar ne zaman kapalı olacak. kapalı çarşı için e. geliyorlar. Çünkü e. gerçekten Her ülkede orman var ama kapalı çarşı... Kapalı çarşı yok, e. evet <gülüyor> yok, öyle. Evet, ya da gerçekten... gitsinler Fas'ta bunu yapsınlar ama... Şey, e. ...İstanbul evet, çok, çok e. güzel bir lokasyon. Gerçekten e. çok özel bir yarış oluyor ve... ...gerçekten böyle... E, ...var ya kitaplar böyle ölmeden... Bin, evet. ya, e. ...görmek e. gereken bin yer. Hı -hı. E, ölmeden koşman gereken... ...öğrencilerin koşman gereken bir yer... ...kapalı çarşı. Peki seneye 5 e, days ne zaman yapılacak? Gelecek Değil sene sınırım 23-27 Ekim arasında olacak ve umarım Kapalı Çarşı'nda 27 Ekim'de geleneksel olarak kapanış yarışı olarak olacak. Bu Seyir. sefer orada olmalıyız Elen'e. Gelen, e kesin olacak da Yelen olacak da y sen kendi düşün seni, Alper ormana Bu Geçen olacak. pazar dedim ki Alper hadi beraber gidelim <gülüyor> O da ayağı burktu diye bahaneyle evde kaldı Ben de yakın evet. bir parkurda koştum orada Olacak evet. ama işte. Bu arada e, Tatyana hep orienting dedik ama Sen zor koşullarda da e, Jeep kullandın, direksiyon salladın Macera yarışlarına katıldın öyle değil mi? Yani biz hep orientalik orientalik dedik ama diğer taraftan uğraştığın, ilgilendiğin diğer spor dalları da var. Hmm, tabii ki zamanımız varsa hikaye uzun. Hikaye <gülüyor> uzun. <gülüyor> <he? gülüyor> e, zaten Tatiana nasıl Türkiye'ye geldi? E, Tatiana Türkiye işte böyle bir adventure race, macera yarış yüzünden geldi. 2000'de efsane yarışa katıldım. Camel Trophy e, şu anda gençler belki bilmiyorlar ama yani orta yaş ve özellikle 4x4 merak olan insanlar biliyorlardır. E, her ülkeden 2 kişi ancak takıma gelebiliyor ve her sene farklı ülkelerde 3 hafta boyunca e, çeşitli aktivite yaparak ve araba hem araba sürüyorsun ama aynı zamanda orienteering de yapı yapıyorsun. Bölgeye bağlı kayak olabilir, kano olabilir, yüzme olabilir, ipiniş veya tırmanış olabilir, mağaraya da gidebilirsin ya da scuba diving yapabilirsin. Böyle bir yarış gerçekten bir hayata değiştiriyor, değiştiriyor bu hayat. Ee, bu yarış benim hayata gerçekten değiştirdi. Orada benim eşimle tanıştım ve Türkiye'ye geldim. Ee, gerçekten bizim, benim yarış ama biraz farklıydı. 4x4 e, araç yoktu bizde. Çünkü biz okyanustaydık ve bizde zodiac botlar vardı. Tonga-Samoa arasında Tonga-Samoa adalar arasında biz bu küçük teknelerle e, navigasyon yaparak ve her gece farklı <gülüyor> bir adada kalarak. E, yani. Evet ha. gerçekten çok güzel bir hikaye. Bazen böyle e, düşünüyorum şu anda gerçekten film, masal film gibi. gibi, masal gibi. Hangi yıldı bu? 2000. 2000. Hı. Yani 18 yıl önce nedenler ki? Evet. Ve ne yazık ki o son sene oldu Kemal Trofe. Son ondan sene, sonra evet. 20 sene yarış yapılıyordu. Ondan sonra artık ekonomik sebeplerle. Hı hı. Yap hı Çünkü hı. inanılmaz bir bütçe vardı. Çok büyük para vardı o yarışta. Evet. O zaman biz bir parça daha dinleyelim. Tatyana hangi parça istiyoruz biz? <gülüyor> evet ben Queen'dan bir parça rica ettim. Evet. It's kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one cry. Maceraları dinledikten sonra bu parçada e, müthiş bir sihir, efsane gibi geldi. Peki, Peki. Mi hocam ben, benim bir sorum var. Şimdi tamam. e, triatlon var, e, koşu var, orientering var. Hangisi <gülüyor> favori? Orientering her zaman, her zaman. Yani o benim sporum. Ama öbürleri de yan uğraş Zaten olarak yani çok güzel. burada diye söylemiyoruz değil mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani oryantirin öyle bir şey ki e, dediğim gibi yani sadece e, fiziksel değil bir de mental e, olarak da çok hazır olmanız lazım. Ve e, biraz kumar oyna, oynamaya benzetiyorum. Yani her seferinde bir hata yapıyorsunuz. Bir dahaki yarışta yapmayacağım diyorsunuz. Ve gene bir başka hata yapıyorsunuz. Yani onun telafisi insana zaten bir motivasyon veriyor. Ee, onun için e, çok güzel bir spor. Peki ben... takımla? Takımla nasıl oluyor? Yani e, takımda kim pusulayı alıyor ya da harita... E, bu sahnesi, macera bilin... yarışlarından bahsediyor. Evet ben bilmez ee... taraftan soruyorum ama... E, ...o durumda takımdaki tercih ne oluyor? Ha e, yani macera yarışıysa... E, Son katıldığımızda mesela bisiklet etabında ben aldım navigasyonu. Hı hı. E, ortağım e, şey, beni izledi. E, çünkü bisiklet kondisyonu daha zayıftı. Ben o zaman e, hani bisiklet üstünde harita okumakta daha güçlü oluyorum. E, koşuda da haritayı ona devrettim. Hı hı. E, o şekilde e, bir paylaşım da gayet güzel gidiyor. Çok iyi. Aslında Türkiye'de bildiğim kadarıyla artık macera yarışları yapılmıyor. Yani çünkü Yap, vardı. Bir kurabiye yarıştan. yapılıyor. E, yapılıyor. Hatta macera ada mesela o Macera yarışı. Hmm. Birkaç günlük yarışlardan bahsediyorum Aa, ben. Çünkü böyle bir yarıştan. haftalık var. işte hmm. bir yerden başka yere geçersin. Hmm. Orada normalde üç erkek de, bir kadından oluşan böyle ee, takımlar var. Bisiklet, kano hmm. işte hmm, inişek. Evet, Bu tarzında artık yok Hız. sanıyorum. Yani her zaman olabilir. E, yeter, ki, yeter ki iste. Evet, evet. <gülüyor> Sen de böyle konuştuk ya. Sanırım evet. böyle yeni bir yarış geliyor. E, olabilir. Kurabiye yarışları e, vardı. Yani bu yarış evet. yapmak her zaman mümkün. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede gerçekten e, muhteşem arazi var. E, nereye bakarsan orada yarış yapılabilir. Çok güzel yarış yapılabilir. E, fe, tabii ki ekonomik sebepler e, en önemli sebep neden yapılmıyor? Çünkü bu yarışa katı, katılabilecek e, fazla kişi yok. Yani fazla takım hem çünkü gerçekten hem koşu bilmek gerekiyor, hem bisiklet yapmak gerekiyor, hem e, yüzmek gerekiyor, hem de iplerle e, çalışman gerekiyor, hem de öğrentilerin yapman gerekiyor. Ve böyle her şey araya gelince kişi sayısı azılıyor. Hem de her takımda kadın olması gerekiyor. O da bir daha, bir elime daha. Onun için e, gerçekten Sponsorsuz bu iş yapılmıyor Aslında benim aklıma böyle bir şey geldi Aslında öğrentilerin kaç kar dallarında Yapmalı orada bir siz düşse, Tam harita okuyacağım ya Bitiren evet. takım olur mu o belli olmaz tabii ki için, banın içinden Herkesin ayrı macerası olur evet. yani evet. Sizin tipileri bir indirirsiniz orada <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ama işte Hayır. harita onun için Çünkü böyle uzaktan görülmezsin Dibine gelsin de bulur artık <gülüyor> evet. Oradan mutlaka geçecekler yani evet. Yani gerçekten her yerde yapılabilir ama Kaçkar e, macera yarışı için de bence mu, çok güzel bir yer. Muhteşem. E, hatta Elen'e bir de cevap veremedim. Tatyana ne zaman Kaçkar'a gelecek. Kaçkar'a girmek çok istiyorum. Çünkü gerçekten e, söylemekte utanıyorum Ben Kaçkar'a hiç gitmedim. Yarışa da hmm. gitmedim, turist olarak da gitmedim. Ee, çok merak ediyorum çünkü çok güzel bir yer olduğunu eminim. Yani Fotoğraf çok gördüm. Fakat sizin zaman, e, yarış zamanı bizim en yoğun iş zamanı dengeldiği geldiği için Eylül'de biz e, iş olarak çok etkinlik yaptığımız için gelemiyorum ama umarım... Başka bir sebepte başka Ki, bir Caner'de zaman il, mutlaka geleceğini. İlk girerim. defa bu sene yani bu geçtiğimiz yıl artık yani 2018 yılında e, geldi Cenerde ilk defa katıldı. Ee, evet Hı, aynen. E, Birimiz koşuyor birimiz çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki senes bir sıra bana gelecek. Aynen. Ee, evet. Hocam peki e, planlar ne? 2019 için yarış planlarının yapıldı mı? O, yani çok şöyle çok çünkü seçmek zor Her ayrı bir program hazır <gülüyor> şu an Yok o kadar değilse de e, Ben e, Yaz tatilleri yıllık iznimin Tamamını ben oryantirine Harcıyorum yani Hatta bir yıl yetmedi yıllık izin. Üretsiz izin aldım. İşte vakit Üretsiz yok izin... diyenlere gelsin yani. Alırken iyiydi de sonra bir döndüm ki maaşın yarısı yok. Yani ben <gülüyor> şimdi ne yapacağım onu bir o daha or yapmadım. Oriyantirin yedi maaşı yani. <gülüyor> Ama hakikaten öyle ee, ve erken davranırsanız uçak biletleri de daha uygun oluyor. Erken yarış kaydı mutlaka indirimli oluyor. Dolayısıyla benim yaz programım şimdiden hazır. Yani orada işte çadırda kalıyorsun, mütevazi koşullarda ama işte market alışverişliğiyle yeme içmeyi hallediyorsun. Çok uygun bir bütçeye rahatlıkla yani yarıştan yarışa koşmak da mümkün. Hep hani yurt dışı nasıl gidilir edilir yani biraz Böyle daha dediğim gibi hani mütevazi koşullara razı olduğunuz zaman hiç yapılmayacak bir şey. Yani Yunanistan'a bir otobüsle bir akşam yolculuğuyla gidilebiliyor aslında. Ah, tabii tabii. Yani Hı -hı. pratik Schengen vizesi varsa eğer. Evet yani evet vize konusu var ama işte gene hep, hep erken davrandığımız zaman hiç tabii. problem yok. Peki Tatiana'nın hem e, buradaki İstanbul'daki işleri hem federasyon uluslararası Federasyonu işleri e, yarış için zaman buluyor musun? 2019'da falanların hazır mı? E, benim tatilleri ben de tatillerimi öğrentilerine harcıyorum. Evet o, o, o da var. E, hem toplantı hem yarışlar oluyor. E, ben Nermin kadar aktif olmasam da yeni <gülüyor> <gülüyor> de katılmaya çalışıyorum. Mümkünse her dalda ne çıkarsa e, oraya katılmak istiyorum. Koşu en basit. E, ama mountain bike, da bisiklet öğrentiyeli, kaya öğrentiyeli e, hatta özellikle bu trailo patik öğrentiyeli de çok Hı. merak ediyorum. Yani hepsini katılmayı e, seviyorum ve istiyorum. Çünkü e, kontrol etmek için yani sporun gelişimi e, kontrol edebilmek için ve farkında olmak için gerçekten katılman gerekiyor. Uzaktan bakınca olmuyor. E, ben hissi direkt öğrenmeye tercih ediyorum. E, onun için sadece toplantı değil, yarışa gerçekten gidip sporcu olman gerekiyor. Evet, sahada da bunu yapmak lazım. Peki Alper, Hı? senden söz ne zaman alacağız? Ne zaman öğrentiyelik başlayacaksın? Bak Tatiana 7 sene mücadele etti, ben başladım. İşte sen de benimle bir yedi sene mücadele edersin belki de. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya ben geniş alanda söz veririm. Yani 2019 yılının herhangi bir gününde olabilecek bir şey. Neyse tamam zorlama olmasın. Öğrencilerin gerçekten böyle yüzde yüz herkes beğenmeyebilir. Yani bu spor için Hı. ve seviyorsun ve sevmiyorsun. Ama sivi değilsen hayat boyunca sen o sporla kalacaksın. Hı -hı. Böyle bir şey var kaçış yok. Beğendiysen artık... ...yani Yelena'yı kaybettin demiyorum... ...ama sürekli... <gülüyor> ...yapacak. Aslında şöyle... ...kaybetti diyebiliriz... ...ben geçen hafta... E, ...ormana dört kez çıktım... E, Hedefleri bulmak için, sabit hedefleri bulmak için. Bir gün gittim, karanlığa kaldım, geri döndüm. İkinci gün gittim, karanlığa kaldım, geri döndüm. Cumartesi çıktım, karanlığa kalmadım ama bir tane hedef bir de vazgeçmiyor. Hani <gülüyor> karanlığa da Bir de cumartesi artık yani. dedim, evet. bu son kez bu orta parkura giriyorum. Pazar çıkmayacağım bu parkura. Yaklaşık üç saatte hedefleri buldum. ...pazar günü uyandım sabah... ...8'de çıktım evden... ...bütün hedefleri topladım, buldum... ...ve güzel bir şekilde şey yaptım... ...artık e, uzun parkura çıkmak zamanı geldi... ...uzun parkur ee, evet... ...güzel, <gülüyor> e, gerçekten e, öğrentiyelikçi yetişiyor... Evet, evet, ferdi ...herkes değil artık, korksun... ...evet evet, ferdi yarışıyor bir de yani... ...evet, öyle... ...e daha <gülüyor> Evet, evet <aynen> üye <gülüyor> olmadı... ...neyse <abi>. klübümüz <gülüyor> hazır iniyor... ...üyelere... Harika. bak davet aldım. ...aslında bu... E, ...bugün... Bugün Cuma günü. Ee, bu hafta e, çok büyük yarışın kayıtları açıldı. UTMB Ultra Trail de Montblanc yarışın ee, inanılmaz bir yarış. Alp dağlarında geçiyor. Ee, i̇şte mesafe farklı mesafeler var ama. E, en uzun mesafe bilgiyle saymazsak tabii ki 100 mil yarışı Fransa'dan başlayıp İtalya'dan geçiyor. Sonra İsviçre'den geçiyor tekrar. Şamoni kasabına Fransa'ya dönüyorsun. Üç ülke geçiyor. Evet evet üç ülke geçiyorsun ve bu hafta biraz Arint Rink'te uzaklaşık. Patika ve ultramaratonlara geldik tekrar. Herkes heyecan yaşıyor. Kayıtları yaptırıyor. Bugün kayıtlar 3 Ocağı kadar devam edecekler ve sonra herkes Kura'ya girecek. İşte bakalım buradan da şimdi herkese hem Kura için bol şans diliyoruz hem de kime çıkarsa artık ayaklarınıza gülelim. Bol şans yani sadece <gülüyor> Kura'nın çıkması da yetmiyor aslında yani sonrası da var. Evet. Peki son parçamızı dinleyelim. Hatta parçayı dinlerken de. Evet sohbet edeceğiz. Aslında evet ben bir kayıtlara başladım. Ben bugün heyecanla uyandım. Aslında ben daha bu yarışa katılıp katılmayacağımı bilmiyorum açıkçası. Ee, ama heyecan yaşıyoruz hep beraber. Ve sabah uyandığımda e, kayıtları açtım baktım açılıp açılmadığını. Ve sabahtan beri Queen'in Don't Stop Me Now bir şarkı çalıyor kafamda. Tonight I'm gonna have real good time. A time. Having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger. Güzel şarkı dinlerken işte hiçbir zaman pes etmeyin yeter ki isteyin ve her şey olacak ve bugün acayip güzel konuklarımız var zaman nasıl geçtiğini bilmiyorduk ve son sözler olarak yani ne diyebilirsin? Bize davet ettiğinizi çok teşekkür ederiz umarım tekrar buraya gelmeye şansımız olacak biz güzel olacak? bir şey yapalım size anlatmak için sonra size anlatmak için. Onun için görüşmek her üzere. Her daim güzel şeyler başarıyorsunuz zaten. Hep dinleyeceğiz. Peki ee, efendim hocam. Evet ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Spor çok çok güzel bir şey. Herkesi yani en yakın çevresinden başlayarak işte böyle doğamızın çok güzel ormanlarına, kaç karların tepesine kadar her yere davet ediyorum. Evet yani Türkiye'de yapılacak çok şey var ve yaşıtlarıma ki siz, Nermin hocam da bakın söylüyor bana devamlı diyenler var işte koşma dizlerin şöyle olacak böyle olacak çivi Yok çivi söker şey. diyorum ben ve sağlıklı şekilde ilerlersek bu olacaktır zaten. Kesinlikle. Ve kesinlikle. En önemli olan yaşın kesinlikle spor, sporun yaşı yok. İster çocuk olarak başla ister bir yaştan sonra. Yeter ki işte harekete geç ve her şey olacak. Yani geleceğimiz elimizde. Elimizde evet. evet. Tatyana, Nermin hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönüllüler çok daha fazla konular hakkında konuşacağız. Ama yine buluşacağız hep birlikte. Daha çok şey paylaşacağız. Ben Alper ve ben Alper Dalkılıç. Ve ben Liliana Polikova. Ben Tatyana Kalenderoğlu. Ve Nermin Fenmen. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler ve iyi ki isteyin.